388, numaralı konu, Sabit ile Salim'in savaşta sebat edebilmek için çukur kazmaları ve şehit olmaları, evet, Hazreti Ebu Bekir irtidat eden Müseylime ve Yemeğim halkını cezalandırmak için asker gönderdi, Sabit Bin Kaiz'da onların içindeydi, Müseylime ve Beni Hanife kabilesiyle karşılaştıklarında Müslümanlar üç defa yenildiler, Sabit ve Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, biz peygamberle beraber bu şekilde savaşmıyorduk, dediler ve başladılar kendilerine çukur Çukur kazmaya, o çukurlara girdiler ve şehit düşünceye kadar savaştılar, yemeğim gününde Müslümanlar hezimete uğradıklarında Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim, biz peygamberle beraber bu şekilde yapmıyorduk dedi ve kendisi için bir çukur kazdı, o çukura girdi, muhacirlerin bayrağı da onun yanındaydı, şehit düşünceye kadar savaştı, yemeğim gününde hicretin 12. yılında şehit düştü ve bu hadise Hazreti Ebu Bekir'in hilafetinde cereyan etti.